Kamer Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Saat yaklaştı, ay ikiye ayrıldı. Onlar bir mucize görürlerse yüz çevirirler ve müstemir bir büyüdür derler. Peygamberleri tekzip ettiler, heva ve heveslerine uydular. Halbuki hayruşer, her iş bir gayeye bağlıdır. Andolsun ki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 Gözleri zelil ve hakir dönüş olarak hepsi de dağılmış ve yaygın çekirgeler gibi kabirlerinden çıkacaklar. O davet ediciye boyunlarını uzatıp koşarak içlerinden kafir olanlar öyle diyecekler. Bu çok sarp bir gün. Onlardan evvel Nuh kavmi tekzib etti. Onlar kulumuzu yalancı saymakta ısrar ettiler. Mecnun dediler. O Davetten cebren vazgeçirilmişti. Nihayet o da Rabbin'e ben hakikaten mağlubum. Artık benim intikamımı sen al diye dua etti. Bunun üzerine bizde şarıl şarıl dökülen bir suya gök kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde tamamen fışkırttık da her iki su ezelde takdir edilmiş bir emir üzerinde birleşi verdi. Onu, Nuh'u levhalar ve mıhlarla yapılmış gemiye yükledik ki o gemi hakkında nankörlük edilmiş bulunan o zata bir mükafat olmak üzere bizim gözlerimiz önünde akıp gidiyordu. Ant olsun ki biz bunu bir ayet olarak bırakmışızdır. O halde bir düşünüp ibret alan var mı ki benim asabım ve bundan evvel tehditlerim nice imiş, Düşünün, andolsun ki biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırmışızdır. O halde bir düşünen var mı? Ahad kavmi, peygamberleri Hud'u tekzip etti. İşte benim azabım ve bundan evvel tehditlerim. Nice imiş, düşünün. Çünkü biz haklarında uğursuz ve uğursuzluğu sürekli bir günde onların üstüne çok gürültülü fırtına gönderdik. Öyle bir fırtına ki insanları sanki onlar köklerinden sökülmüş hurma kütükleri imiş gibi ta temelinden koparıp helake uğratıyordu. İşte benim asabım ve bundan evvel tehditlerim nice imiş düşünün. An olsun ki biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırmışızdır. O halde var mı bir düşünen Semut kavmi?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 Hakikat biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi gönderenleriz. Onları gözetle ve eşalarına sabret. Bir de suyun her halde aralarında taksimli olduğunu kendilerine haber ver. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun dedik. Bin netice arkadaşlarını çağırdılar o da kılıca sarılarak ''Deveyi kesti. İşte benim azabım ve bundan evvel tehditlerim nice imiş düşünün. Çünkü biz onların üzerine korkunç bir ses gönderdik de hayvan ağırına konan kuru çalı çırpı ve otlar gibi verdiler. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırmışızdır. O halde bir düşünen var mı?''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 Yakalayacağımızı da haber vermişti. Fakat onlar bu korkutmaları şüphe ile tekzip ettiler. And olsun ki onlar misafirlerine bile kötülük yapmayı kastetmişlerdi. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. İşte dedik azabımı ve tehditlerimin akıbetini tadın. Andolsun ki onlara bir sabah yakalarını asla bırakmayacak olan bir azap baskın yaptı. İşte tadın benim azabımı ve tehditlerimin akıbetini. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırmışızdır. O halde var mı düşünen andolsun ki Firavun hanedanına da tehditler gelmiştir.